Günaydın Turba merhaba. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, Avrupa medyasında ana konular neler, Avrupa ne konuşuyormuş bu ee, hafta? Avrupa medyasında, e, bu hafta biraz aşı yoğunluklu bir derleme yaptım ben de Eurotopics bültenlerinden. E, Aşı ile ilgili önemli bir gelişme oldu. Selim Badur'un aktardıklarına ek olarak şunu söylemek istiyorum. E, Danimarka'da aşı karnesi dönemi başlıyor. Bu aşı karnesi ve sık sık gündeme geliyordu. Danimarka bunun için artık somut bir adım attı. E, Şubat ayı sonuna kadar herkesin aşı olup olmadığı bir internet sitesine girip görülebilecek. Ve bu aşı olup olmamasına göre insanların e, işte uçağa alınması, seyahat edip edememesi yönünde işte e, bu, bunun bu açıdan belirleyici olacak. Henüz tam bir açıklama yapılmadı başka bir konuda ama sportif ve kültürel faaliyetlere katılımı da bu aşı karnelerinin olup olmamasına göre belirleniyor olabilecek. E, şimdilik bu bir internet üzerinden yapılıyor ama üç ay sonra üç dört ay içerisinde bir dijital aşı pasaportu oluşturulacağı belirtiliyor. Bu aşı pasaportu e, cep telefonlarına yüklenecek ve e, işte bu cep telefonunuzdaki pasaportu göstererek ya da okutarak işte restorana girmeniz ya da uçağa binmeniz mümkün olabilecek e, gibi görünüyor Danimarka'da e, ilginç bir e, ayrıntı. Bu şeyi, e, bu dijital aşı pasaportu ile ilgili açıklamayı Maliye Bakanı yaptı. Sağlık Bakanı ya da başka bir bakan değil, Maliye Bakanı. Ve yanında da iş dünyasından temsilciler vardı bu açıklamayı yaparken. E, bunun e, Özellikle ekonomi açısından Danimarka ekonomisinin için çok ezem olan bir şey olduğunu söyledi Maliye Bakanı. İşte şirketlerin tekrar işlerini rayına sokması için makul akılcı bir yönteme ihtiyacımız var. Ve bunun da dijital aşı pasaportu olduğunu düşünüyoruz Minvali'nde şeyler söyledi. Danimarka'nın hemen ertesi günü İsveç'te yine benzer şekilde çok benzer bir, bir süreçle aşı pasaportuna geçeceğini duyurdu. Bunun için ne diyor diye medyada baktığımızda işte Danimarka medyasından bir, bir yorum. Her birey aşı olmayı ya da olmamayı nasıl tercih edebiliyorsa havayolu şirketleri, konser organizatörleri, restoranları da içeri girmeye kim, kim, kimin içeriye girip girmeyeceğine izin verebilirler diyor Julen Post'un. Ama aslında mesele yani aşı karşıtlarının insanlar bile aşı olmadık aşı olmak istemedikleri için aşı olmuyorlarsa Evet böyle bir uygulama makul gibi görünebilir ama aslında şu anda çok daha büyük bir mesele var. Aşı e, insanlar bulamıyorlar. Avrupa'da da aşılanma seviyesi yüzde dört gibi son derece düşük seviyelerde halen ve e, bu, bu şunu akla getiriyor. Yani belki işte yaşlılar ya da doktorlar aşı olabildiler ya da siyasetçiler aşı olabiliyorlar. Peki ya diğer insanlar? Ee, e, Alman, bu, bu, bu mesele Avrupa Birliği'de de tartışılıyor hani Avrupa Birliği'de biz de buna geçebiliriz diye bir takım gündemler olmuştu ve düştü galiba evet. bir kopma oldu yani Danimarka'da aşı karnesi ve dijital aşı pasaportu meselesinden bahsediyorduk ee, ve bunun e, ticaret bakanı diyeyim bizzat ekonomiden sorumlu bir bakan tarafından açıklanıyor olması da işin içinde bulunduğumuz çağın ne kadar tuhaf olduğunu gösteriyor gibi geliyor. Tekrar dönebildik mi yayına? Sanırım gel, gelmiş Evet buradayım. Ha, tamam bir kopuş oldu. <gülüyor> Nerede kalmıştım? <gülüyor> Yani işte bu ıı, aşı karnesinin ıı, aslında aşı da yeterince olmadığı ha, halde evet. böyle açıklamalar yapılıyor olması da şaşırtıcı, tuhaf bir durum yani. Evet, ee, Almanya'dan Taghia Spiegel diyor ki, gücümüzü sonuna kadar tüketen çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bunun üstesinden ancak birlikte herkes için eşit kısıtlamalarla ve gevşemelerle, Gençlerle yaşlıların, evden çalışanlarla otobüs şoförlerinin, aşı olanlarla olmayanların dayanışmasıyla gelebiliriz diyor. Ee, yani bu aşı karnesi, aşı pasaportu meselesi insanlar arasında ayrıcalık yaratabilirmiş gibi görünüyor. Ve hani pasaport da bunu böyle daha somutlaştıran bir uygulama olacak gibi görünüyor. Avrupa da bunu yakından takip ediyor. Diğer ülkeler de takip ediyor. Bu arada hani şey de ekleyelim hemen. Yunanistan Başbakanı İsrail'deydi. İsrail'e bir anlaşma imzaladı. İşte aşı pasaportu Portu olanlar aşısını olmuş olanlar Yunanistan ve İsrail arasında e, seyahat edebilecekler e, Avrupa bu yaz sezonunu da e, turizm sektörü açısından boş geçirmemek istiyor o, o açıdan bu adımlar atılıyor ama e, işte bazı insanlara da ayrımcılık olması ayrıcalık olması e, tartışılan bir mesele. Peki iki soru var burada sormak istediğim kısaca. Bir tanesi bu aşı pasaportu ya da aşı karnesi, dijital aşı pasaportuna dönüşecek olan şey. Göçmen ve sığınmacılara da verilecek mi? Bunu hem Danimarka hem de Yunanistan açısından sormak lazım. Çünkü bir hayli korkunç haberler geliyordu. Danimarka'dan resmen sıfır, hedefimiz sıfır sığınmacı diye bir açıklama yaptı. Bizzat başbakan tarafından yani biz ya uyumumuzu bozuyor dedi çünkü. Dolayısıyla acaba oradaki mevcut göçmen nerede bir aşı karnesi verecek mi merak ediyorum. İkincisi de bu açıklamaları yaparlarken başlarında vizyon kalpak ve sırtlarında da vizyon mantolar var mıydı? Ee, e e o, ...biz onları bilemiyorum ama göçmenlerle ilgili şunu söyleyebilirim. Ee, göçmenlerle ilgili Danimarka'nın şöyle bir planı vardı... Onları işte Danimarka'dan ya ana karadan diyeyim hani seferlerin çok sınırlı olduğu bir adaya göndermek. Sürmek değil mi? Danimarka'nın göçmen konusunda aldığı önlemler işte onları adaya göndermek, bağlantıyı kesmek daha çok böyle maalesef. Ee, Yunanistan'da da yani artık... Yaşam ...insani bir yaşamdan epey uzaklaştığı görülen göçmen kamplarından sık sık söz ediliyor. Yangınlardan, hastalıklardan hatta tecavüz sahneleri falan da var. Yani çok parlak değil bu açılardan durum. Evet, Zaten kesinlikle. aşılama programlarına da planlarına da göçmenleri Avrupa ülkeleri dahi almadığına dair... ...Uluslararası Örgüt'ten açıklamaları vardı geçtiğimiz ay. Evet. Yani böyle evet, bir plan aynı şekilde yok. E, hani bu Türkiye içinde gündemde olan evet. bir şey, hani listeler yapılıyor 10, 15, 20 adımlık ve göçmenler bu listenin hiçbir yerinde yok. Evet, üstelik de 4 milyon e, kişiden söz ediyoruz. E peki ama göçmenler insan mı? Neyse, bunu sormamış olayım. <gülüyor> Sessizlik. <gülüyor> Buradan e, Yunanistanla ilgili e, ufak bir e, not. Daha aktarayım. Demin Selin Bey de bahsetti. Yunanistan'da çok sıkı önlemler alınıyor. İşte sokağa çıkma yasakları hatta bir yerden bir yere seyahat konusunda da Yunanistan kısıtlamalar getiriyor. Böyle sıkı kısıtlamalar getirmişken Yunanistan Başbakanı bir adada İkarya Adası'nda yaklaşık 30 kişiyle öğlen yemeği yerken görüntülendi ve işte bu e, ülkede büyük bir e, tepkiye yol açtı. E, ama hani ben de görüntüleri izledim, e, yemek yiyor ama açık hava bir yerde yiyor. İkarya Adası'na bir, e, herhalde bu Covid önlemleriyle ilgili bir e, işte bir şey yapmak için, denetleme yapmak için ee, ziyarete gitmiş ve bir terasta e, yanındaki ekiple birlikte yemek yiyor açık havada. Bu işte Yunanistan'da işte biz bu kadar sıkı şeyler altında, kurallar altında günlerimizi geçirmeye çalışırken başbakanın yaptığına bak şeklinde bir tepkiye yol açtı. Kimisi de bunu abartmanın gereksiz olduğunu söylüyor. Buradan da bakınca hani açık havada Türkiye'de de pek çok siyasetçiyi yüzlerce insanla bir arada görebiliyoruz aslında. Bu da Yunanistan'dan böyle bir ayrıntı. Peki yemeklerini maskelerinin altından mı ağızlarına götürüyorlar? Ee, şöyle açıklama yapmışlar e, siyasetçiler. Mas maskelerimizi sadece yemeğimizi yerken çıkarttık diyorlar. Ha, Gerçekten yukarıya çıkarken e, falan maskeleri var ama evet elbette yemek yerken çıkartmışlar. Ya 30 kişi ve açık hava hadi idare e, etti diyelim de Türkiye'de biliyorsunuz özellikle AKP ilk kongreleri yapıyor. Hem de inanılmaz kalabalık <gülüyor> kongreleri yapılıyor, St şeylerde, spor salonlarında e, yapılıyor. Bakın bunun sonuçlarını herhalde ilerleyen günlerde. Evet. Maske günlerde. sayısı da az yani. Olsa Görünüm. da zaten kapalı ortam ve evet. yüzlerce hatta bazen binin üzerinde insanın katıldığı, sloganların vesaire atıldığı coşkulu <gülüyor> yani böyle. Bunu sonra alışveriş merkezinde konuşuruz sen. Tamam. <gülüyor> E, Çekya'dan enteresan bir haber var. Çekya'nın Almanya sınırındaki Şeb bölgesinde e, Covid e, oranları artıyor ve hastaneler Covid e, hastalarıyla dolup e, taşıyor. E, bunun üzerine bu hastaların yarım saat mesafedeki Almanya'daki hastanelere transfer edilmesi gündeme geliyor. Hükümet bunu istemiyor. İşte belediye, il meclisi, halk bunun için imza topluyor. Lütfen hastalarımızı şu yarım saat ötedeki hastanelere götürelim. Almanya'da yardım etmeye hazır olduğunu söylüyor. Ama Çekya Sağlık Bakanı bunu kabul etmiyor. Neden? Çünkü Çekya'nın kendi vatandaşlarına bakamadığı izlenimini yaratacağı için e, ve sonra da şöyle bir şey oluyor. Bir e, gazeteden aktarıyorum. E, Çek e, Sağlık Bakanı daha sonra da hasta dolu bir ambulans konvoyunu görkemli bir törenle Pırağa gönderiyor. E, ama daha sonra e, Çep'teki hastaneler yeniden doluyor. <gülüyor> ne diyeceğimi bilemedim bize bir şey olmaz abinin çekçesini biliyor musun yok bilmiyorum ama bu ambulanslarla konvo, görkemli bir konvoy yaratmak e, tanıdık geliyor açıkçası evet <gülüyor> e, e, bilmiyorsam... Covid haberleri böyle Hı. Hı. E, Romanya'dan e, bir e, soykırım inkarcısına verilen bir ceza var Eski bir istihbarat subayı Yahudi soykurumunu inkar eden yazılar yayımlıyor ve bir kitabı var. Ee, ve sonra bu kişi yargılanıyor ve 13 aylık... Hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması geriye bırakıldı. Belli bir süre içerisinde bu suçu tekrar e, işlerse hapsedilecek. İşlemezse m, bu hüküm kalkmış olacak. E, Romanya'da 1944 döneminde sayıları 380 bine varan Yahudinin ve 11 bin Çingenen'in Ölmesinin e, net olduğu belirtiliyor. Romanya'da bu meseleyle yüzleşmek üzere bir takım adımlar atmış ve 2002 tarihinde de işte soykırım inkarına ilişkin bir yasa çıkarmış. Bu yasa ilk defa yani yaklaşık 20 yıl sonra ilk defa e, işte birisine uygulanmış oluyor. Birisinin hapis cezası almasına neden olmuş oluyor. Yorumcular bunu Buzdoğan'ın görünen ucu olarak ifade ediyorlar. Geçen yıl, mesela bir yazar şöyle söylüyor. Geçen yıl Yahudi soykırımı inkarı ile ilgili 65 dava açıldı. Ama bunların sonucunda kaç kişi giydi? Sadece bu kişi, sadece bir kişi diyorlar. Ve genel olarak da şöyle bir izlenim var. Avrupa'da koronavirüs inkarcıları... Neofaşistler ve Yahudi soykırımı inkarcılarından oluşan tehlikeli bir ittifak meydana geliyor. Bu konuya dikkat etmemiz lazım diyorlar. Ee, bunu, buna ben de bir şey eklemek istiyorum izninle. İklim inkarcılarını da bunun içine katalım. Harika bir koalisyon olur. Evet. Gerçekleri, bilimsel gerçekleri, tarihsel gerçekleri, gözümüzde gördüğümüz şeyleri yani gördüğümüz... ...aka siyah diyenler değil mi? Evet. evet. İklim inkarcılarıyla beraber harika bir dörtlü koalisyon olur bu. Evet. E, ve son olarak da Clubhouse. E, Clubhouse Türkiye'deki gibi... E, ...Avrupa'da ve dünyada da aslında... ...böyle çok heyecanla karşılandı. E, i̇şte iPhone'u olanlar... Ve davetiyesi olanlar Clubhouse odalarına girdiler ve konuşmaya başladılar. Ee, Avrupa'da da bunun ne olduğunu anlamaya ve tanımlamaya yönelik işte bir takım köşe yazıları var. Türkiye'dekinden çok farklı değil aslında ama hani Portekiz'den bir teknoloji editörünün söylediklerini aktarayım. İşte her yıl Lizbon'da düzenlenen teknoloji konferansında... Konferan, teknoloji zirvesinde bir salondan diğerine koşmaya ve neresi daha çok ilgimizi çekiyorsa oraya hoplamaya benziyor Clubhouse. Tek farkı daha rahat bir ortamda, pijamalı halimizde, saç baş dağınık ve fiziki olarak yer değiştirmeye gerek kalmadan ve baskı olmadan bunu yapabiliyor olmamız diyor. Bunun yanı sıra sanırım siz de bunu bir, bir açık gazetelerin birisinde söylediniz. Çin meselesi var. Hmm. Çin'de de şöyle bir süreç gerçekleşti. Republikadan aktarıyorum. Çinliler son haftalarda kitlesel olarak Clubhouse uygulamasına hücum etti. Tayvan'dan Sincan'a uzanan coğrafyada... Normal koşullarda sansürün kararttığı konular üzerine şaşırtıcı bir özgürlükle konuşmaya başladı. Ne var ki beklendiği gibi bu durum uzun sürmedi. Uygulamaya ulaşmaya çalışan Çinliler pazartesi akşam saatlerinden itibaren bir hata mesajıyla karşılaşmaya başladı. Çin rejiminin dijital seti bir kez daha aşılamaz bir yüksekliğe ulaştı. Facebook ve Twitter gibi Clubhouse sınır dışı edildi ve bir daha ülkeye girmesinin izin verilmesi pek de mümkün gözükmüyor. Clubhouse'un Çin servisinde böyle kısa sürmüş oldu. Evet söyleyecek bir şey bulamıyorum. Evet. E, sizi de bekler getirdim. miyiz acaba Clubhouse Ömer Bey? <gülüyor> Clubhouse'ta tabii. Ben hep Clubhouse'tayım zaten. Önce telefon alarak. <gülüyor> Başlaması <gülüyor> gerekiyor. Ayrıca telefon da yetmiyor, iPhone olması gerekiyor. iPhone da yetmiyor, son sürümler arasında olması gerekiyor. O da yetmiyor. Bir de birisini size davet etmesi gerekiyor. Biraz zor yani girmek. Hepsi var <gülüyor> bende, merak etmeyin. <gülüyor> tamam. Peki. Peki. Çok teşekkür ee, ederim. Başka bir, ek, ekleyecek bir şey var mıydı? Yok hayır bu kadar. Gelecek hafta <gülüyor> görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.